14. Özellik Soğuk Harbin Başlaması Sağd'ın tutuklandıktan sonra serbest bırakılması üzerine Kurey şairi Dırar bin Mirdaz şöyle dedi Güçlü sağda yetiştim ve onu esir ettim Münzire de yetişseydim bana şifa olurdu Eğer onu bulsaydım kanlar yarasını aşar kanı dökülüp alçaltılmaya layık olurdu Hasan bin Sabit de dirara cevap olarak ne Saad'da ne Münzir'de değilim Kalmin kinini içinde sakladıktan sonra ayakları gömülerek ölen koça benzeme hiçbir çukura razı olmadıktan sonra Kureyş patlamak üzere olan İslami hareketin fitilini tutmuştu eğer Saad serbest bırakılmasaydı iki grup arasında her an bir savaş patlak verebilirdi Başlangıçta tehditler yağmaya başlamış, Müslümanlar da bunu karşılıksız bırakmamışlardı. Hassan'ın şiiri bu soğuk harbin başlarında verilen ilk karşılıklardandı. Öyle bir milletiz ki bize kasideler ihda eden, Hayber ehline hurma sermaye veren gibidir. Hayber hurması ile meşhurdu. Onun için Hayber ehline hurma sermaye vermek hiçbir şey yapmamak anlamına gelirdi. Burada da mecazi olarak bu anlamda kullanılmıştır. Yani biz öyle bir milletiz ki hiç kimsenin övgüsüne ihtiyacımız yoktur anlamına gelir. Propagandanın kılıçtan keskin olduğu ilk anlardan itibaren İslam propaganda organları hazırdılar. Bütün bunlar olup biterken Resulullah Aleyhisselam antlaşma kendisiyle olmasına rağmen tarafsız kalıyor, hiçbir girişimde bulunmuyordu. Hala mut'im bin Adi, onun oğlu Cübeyr bin Mut'im ve kardeşlerinin himayesindeydi. Cübeyr aynı zamanda Saadı da himayesi altına aldı. Resulullah Aleyhisselam tam bir hazırlık yapılmadan yan savaşlara girmek istemiyordu ve İslam devleti kurulana kadar savaşı ve kan dökmeyi ertelemeyi başardı. Bu merhalede İslami hareket için bundan büyük bir hedef var mıdır? Mümkün olduğu kadar az kan dökülerek İslam devletinin kurulması sağlanmış, ve hiçbir siyasi antlaşma, cahiliye örfü ve yeryüzü kanunu bırakılmaksızın bu hedefin gerçekleştirilmesi için kullanılmıştır.